Maddesiz diye bir kitabı var Türkçe'ye çeviren. Makine insandan insan makineye doğru geçişimizi bilgi, e, değer ve sermaye açısından inceliyor. E, bunlar hani sizlere de kaynak önerisi gibi de olabilir. Şimdi Gors'un söylediği şeyleri dört ana başlıkta topladım. Bir kere diyor ki sermayenin makine dairesinde somutlaşan teknik bilimsel bilgilerin Gelişime bir zeka toplumu değil, cehalet toplumu yaratmıştır. Büyük çoğunluk daha çok şey bilmekte fakat daha anlayıp tavramaktadır. Bağlamı, kapsamı, anlamı bilmeyen uzmanlar uzmanlık bilgilerinin fregmanlarını öğrenmektedirler. Bu belki de çoğumuzun farkında olduğu ve gündelik hayat içerisinde... ...belli şekillerde şikayet ettiğimiz durumlardır. Daha önceki konuşmalarımızda, işte teknikle ilgili... ...postmodernizmle ilgili, ile ilgili söylemlerimizde... ...bunlara çokça girmiştik. Aramızda doktorlar vardır, onlar da bilirler. Yani eskinin çocuk doktoru gibi gözünüzden bakıp... ...sizin sağlığınız hakkında yargı verebilecek doktorlar yerine... ...MR'ın sonucunun yorumunu bekleyen doktorlara doğru evrilmemiz gibi... Mühendislikte uzmanlaşma açısından uzmanlıkların el değiştirmesi, bölümlenmesi ya da bir mühendisin işlemini tamamlayabilmesi için başka mühendisten görüş bekliyor olması gibi. Yani mikro uzmanlıklar giderek daha çok şey bildiğimizi düşündüğümüz bu dünyada bizlerin aslında uzmanlıkları altında daha az şey bildiğimizi gösteriyor. Daha cehalet toplumuna doğru yöneldiğimizi söylüyor bu. E, büyük çoğunluk daha çok şey biliyor. Yani işte ben buraya gelene kadar da herkes pek çok şeyi biliyor. Minibüsün içinde yorumlar var, trafiğin çözümünü bulanlar var. Minibüs şoförünün kendisi ben belediye başkanı olsam diye söylüyor. O bir uygulama açıyor, şak öbürü bir uygulama açıyor, şak karşılaştırıyorlar. Ee, hani bağlamını, kapsamını, anlamını biliyor muyuz? Bu tür şeyler derdimiz değil artık. Gorspun'a dikkati çekiyor. Yani bir şeyin bağlamı, bütüncül olarak ele alınışı, kapsamı, anlamı söz konusu değil ve uzmanlık bilgileri fragmanlar şeklinde öğreniliyor. Yani biraz öğreniyorsunuz, ikinci sınıfta biraz daha öğreniyorsunuz, üçüncü sınıfta biraz daha öğreniyorsunuz, dörtte bir diploma alıyorsunuz, adınız uzman oluyor ama hepsinden azıcık var. Bütüncül bir bakış açısı ya da bir bütüncülük söz konusu değil. Şimdi Gorspun'a dikkati çekiyor. İkinci olarak dediği şey... Teknobilim, insan bedeninden talep ettiği davranışlarla, şart koştuğu hızlı ve yoğun tepkilerle insan bedenini aşan, tersleyen, tecavüz eden, insan bedenine tecavüz eden bir dünya üretti. Nasıl oluyor bu? Bir kere uyumaya hakkınız yok, özne bu sıfırda. Efendim işte yapmak zorundasınız ve bunu yapabilmeniz için ek destekler almak zorundasınız. Daha sonrasında söyleyeceğim günde 200 adet, işte ilaç içen insanlar var, destekler alan, bu desteklerle ayakta duran çünkü çalışma temposu yoğun diyor. Yani bedenimi aslında benim kendimin talep ettiğimin dışında teknobilim dünyasının talep ettiği şeylere zorluyorum. İşte sizin şeyiniz internet tarifeniz gece kotasız mı? O zaman geceye zorluyorsunuz kendinizi. Veya gündüzlere belli bir şey yapmanız gerekiyor ve teknolojik hayat bunu öyle mi gerektiriyor o saatlerde onu yapıyorsunuz? Yani onun güdümüne ben sadece zihnimi değil bedenimi de vermiş durumdayım. Ve böylelikle insan sadece bedenini zorlamakla kalmıyor vermiş olduğu tepkilerle de hızlı ve yoğun tepki bekleniyor kendisinden. Aynı bir makine gibi. Dolayısıyla böylelikle kendini de zorluyor fiziksel anlamda. Üçüncü olarak Bors diyor ki insan tedavülden kalkmıştır. Maruz kaldığı tehdit ve tecavüzler karşısında sakinleşmek için kimyasal ve elektronik protezlere ihtiyaç duymaktadır. Bilim ve sermayede bu durumda bu ortak girişimde ittifak halindedir. Öyle ki işte insan bu durumu yok edebilmek için antidepresan kullanımında bir yılda %70 artış Türkiye genelinde. Elektronik protezler dediğimiz şeyler, yürüyüş ayakkabısı, ayakkabının içine giyilen işte bir başka destek, daha hızlı yürüten sizi bir şey belki tekerlekli sistem veya Amerika'da George Bush'un da üzerinden düştüğü şey gibi. Yani elektronik cihazlar ve bu cihazlara yönelik olarak kendi bedenimi terbiye etmem, kendi bedenimi bunlara doğru yöneltmem söz konusu. Bunda bilim ve sermaye de ittifak halinde bulunuyorlar. Bu tespitleri var. Son olarak da diyor ki doğanın tanınıp bilinmesine giderek daha az ihtiyaç duyan insan yönettiği evrene arzulanan içini verme ihtiyacını duymaktadır. Yani insanın artık doğayla böyle doğayı bilmekle falan ilgili bir şey kalmadı endişese. Aksine evrene arzulanan biçimi verme ihtiyacını duymuşayarak ilerliyor. Böylelikle organik evrimini sona erdirmiş oluyor. Organik bir evrim meselesiyle dertli değil. Bundan koparak bedensiz hatta tinsel olana yani ölümsüzlüğe yani yapay yaşama yani yapay zekaya doğru ilerlemek durumunda kalıyor. Bunun şimdi ontolojik basamaklarını sizlere anlatacağım. Ve Gors bu anlamda dört tane şeyi söylemiş oluyor. Şimdi özne 3.0, 3.0 dedik de özne 1 ne mesela? Birinci versiyonumuzda ne var? ikide ne var? Bunlara bakıp karşılaştıralım. Tabii bu ayrımları katılmayabilirsiniz. Eksik bulabilirsiniz. Onları da tartışırız. Şimdi e, birinci versiyonumuzda yani fabrikadan ilk çıkış ilk bulunan halimiz diyelim. Doğada bağımlı doğaya bağımlı, doğayı anlamak isteyen bir avcı toplayıcı insan modeliyle karşılaşıyoruz. Programın birinci versiyonunda bu var. Bu insan alet de üretiyor, Ürettiği aletler insana bağımlı, yani insan kullanırsa kullanıyor, onun dışında bir kenarda nesne olarak duruyorlar. Yani insan kendisine yöneldiğinde o alet onun için kolaylaştırıcı oluyor, yönelmediği zaman kendi yerinde duruyor. Aletle emek arasında da bir ilişki var. Yani antropolojik anlamda alet insana emeği karşılığında olan bir şey, üretiminde yardımcı oluyor ve emeğine... Taşıyor. bu anlamda aletle emek arasında da bir ilişki var özne bir sıfırda. Bu özne spekülatif olarak bilmeye çalışıyor. Bu bilme tarzında kendisi temelde kendisi yöneliyor ve kendisi kuruyor bütün bilgi anlayışını, bilme anlayışını ve kendisi doğaya yönelip doğaya anlam veriyor. Onun içerisindeki anlamı bulmaya çalışıyor. Dolayısıyla sadece özne kendisinden ve kendi spekülasyonlarından hareketle bir bilme eylemi gerçekleştiriyor. Adeta işte mitostan felsefeye geçişi düşünelim, felsefenin başında olan köken sorularını düşünelim. Bu tür sorular sorarak, bunlarla kendisine bilme durumunu açıyor. Burada bilinç bilinç ne olabilir? Yani özne bir sıfırda bilinç dediğimiz şey neye karşılık gelebilir? Genelde baktığımızda bu insanlık durumunda bilinç dediğimiz şeyde tanrısal olana denk geliyor, ilahi olana denk geliyor. Veya işte görünenin ardındaki görünmeyene denk geliyor. Onun için anlam dediğimiz şeyde veya bulunacak olan anlamda adı hakikat olarak gerçekliğin ardında yer alan ve mümkünse de ontolojik olarak da burada bulunmayan, bizim kendisine çaba sarf ederek ulaştığımız başka bir katmanmış gibi gözüküyor. Özne 1.0'ın sonlarına doğru bir mülkiyet duygusu gelişimi de var. E, bu mülkiyet duygusunun gelişimiyle birlikte insan sahip olmak gibi bir şeye de e, sahip olarak üretim biçiminde el değiştirme esasıyla mülkiyetini ya sahip çıkıyor ya el değiştiriyor bir tür ticarete yöneliyor. Ama genel itibariyle baktığımızda özne 1.0, sanayi devrimine kadar gelen, dönemi kapsayan, Adına kültür çağı diyebileceğimiz, bilgelikler çağı diyebileceğimiz bir çağa karşılık geliyor. 2.0'a geldiğimizde işin içine makine giriyor. Ve bizim felsefi sorunlarımız da burada başlamış oluyor aslında. Burada insan elde ettiği aletin dışında kendi kendine işleyebilen bir mekanizma olarak, bir alet üzeri alet olarak... Makineyi tasarlamış oluyor. Burada fiziksel bir tasarım derdi var. Yani özne 2.0 dediğimiz ve adeta 1960'ların başına kadar gelebilecek o dönemin içerisinde insan dediğimiz varlığın makine tasarlama sistemi fiziksel. Nereden anlıyoruz bunu? Efendim şeylere bakın, işte ilk üretim yapan makinelere, herhangi bir şeyin üretimini yapan makinelere bakın, çok büyük yer kaplayan, kendi içerisinde çok farklı departmanları olan, seksiyonları olan şeyler giderek küçülüyor, kompakt hale geliyor. Dolayısıyla insan burada fiziksel tasarımını sürekli geliştiriyor. Buradaki, yani bu ikinci aşamada insanın makine ile ilişkisinin başlamasıyla birlikte de, bilme dediğimiz eylemde, Nesne temelli bir bilgiye doğru yöneliyor diyebiliriz. Çünkü insan burada alet abi mühendis kafasıyla, mühendis olarak çalışıyor. Nesnenin kendisine yöneliyor ve nesneyi bilmek istiyor. Zaten tabii diyeceksiniz bir sıfırda nesneyi bilmek istemiyor muydu? Neyi bilmek istiyordu? Burada nesneyi nesne olarak bilmek istiyor. Ardındaki hakikati, işte ardındaki o romantik duyguları falan bir kenara atıyor. Çünkü elinde makine ve buna bağlı işleyen bir tasarım süreci var. Artık burada amaç ona anlamı vermek. Dolayısıyla anlam kendinde değil, anlam benim verdiğim bir anlam. İpler elime geçiyor ve burada bilinç dediğimiz şey de tanrısallıktan insanın bu ikinci büyük tarihsel döneminde rasyo yani. Yani akla, düzene, orana, orantıya, matematiğin diline vesaireye kayıyor. Buradaki üretim biçimine geldiğimizde burada Fordist bir üretim söz konusu. Yani seri diyebileceğimiz, çok basit anlamda seri bir üretim söz konusu. Birinci makineyi yaptıktan sonra ikinciye hemen geçiyorum. Sonra üçe hatta bunu geometrik ortalamalarla arttırıp 5-10 örgüyle yapmaya başlıyorum. Ama bir sıfırda insanın aletle olan mücadelesi ya da aleti yapma süreci daha romantik. Yani oturuyor marangoz kendi elinde uzun bir süre yaptıktan sonra işte o sandalyeye oturuyor 40 yıl boyunca. Ama burada öyle değil. Bunu yaptıktan sonra onu onu yaptıktan sonra diğerini şeklinde giden bir üretim biçimi var ve bu üretim biçimi sürekli olarak büyüyor. Onun için de özne 2 sıfıra genelde mühendislik çağır deniliyor. Geldik 3 sıfıra. 3.0'a bakın bilgisayar küçüldükçe göbekler büyüyor. Yani bilgisayar çok yer kaplarken şimdi artık kendi ekranı bile hani kendi hard diskini taşıyan incecik çok böyle aşırı tasarımlarla olan bir evren var. Şimdi özne 3.0'da artık teknosentrik anlayış var. Yani antroposentrizm sona erdi. Ne demek bu? İnsan merkezler çekildi. Merkezi kime bıraktı? Teknolojiye bıraktı. Teknoloji dediğimiz şey ne? Sevgi Hoca'nın geçen hafta söylediği, belki ilk hafta Bekül Hoca'nın söylediği şeylerle beraber düşünürsek, burada artık merkez insan olmaktan çıkıp teknolojinin kendi eline geçmiş gibi görünüyor. Buradaki mülkiyet kurma ilişkileri gelip geçecek. Herhangi bir kimse mülkiyetini kurduğu şeyi ömür boyu taşıyacağını düşünmüyor zaten. Yani şöyle bir duyguya da yavaş yavaş sahip oluyoruz ki bu da kapitalizmin işine çok geliyor. Mülkiyetlerimiz gelip geçici. Bu mülkiyet bir başka mülkiyete yol verecek. Aldım evi öğlene kadar burada otururum demezsiniz artık. Çünkü özne 3.0'ın öyle bir tarzı var. Bu tarz yaratılmış bir tarz. Bize o anlamda zerk edilmiş bir tarz. Ya da aldığınız gömleği o, ben bunu 35-40 yıl giyerim demezsiniz. Dolayısıyla mülkiyetin sürekli olarak el değiştirmesi lazım. Biliyorsunuz ki çok paralar ödeyip aldığımız şu telefon 2-3 yıl sonra demode olacaktır. Dolayısıyla ben bunu geçici mülkiyetine sahip oluyorum. Bu bitince başka bir şey yapacak. Dolayısıyla bu mülkiyet sürekli olarak yer değiştiriyor. Böylelikle 3-0'ın karşılık geldiği üretim tarzı post for istediğimiz üretilenin yeniden üretilmesi yeniden üretime girmesi Fabrikada üretilenin yan aksesuarları üretmeye yönelmesi dediğimiz yeni, geç, endüstriyel dönemde insanın yeni reprodüksiyonlara, yeni üretimlere para vermesiyle ilgili bir sistem. Yani artık günümüzde bir şey kendi aslı değil, onun yan ürünlerine aslına verdiğinizden daha çok para vermeniz gibi. Telefonu alıyorsunuz, kulaklığından ayrılık para veriyorsunuz. İşte o kulaklığın takıldığı veya dolanmasın diye konulduğu kutuya ayrı para veriyorsunuz. Yani bu yan ürünleri posfordist anlamda satın almaya başlıyoruz. Özlem sıfırda bilinç ne oldu? Hadi bir de tanrıydı, ikide akıl çağı ve işte makineleri yön veren mühendislik çağıydı. Şimdi ne oldu? Burada bilinç dediğimiz şey aslında bir tür fonksiyon, yani işle. Bilinçten kastedilen bir işlevi gerçekleştirmesi. Bu işte mekaniktir zaten. Hani bilinç bunun neresinde diyorsanız zaten sorun da orada. Yani 3.0'dan 4.0'a geçişte yapay zeka tartışmaları ve insanlığı durumuyla ilgili ki haftaya kozan arkadaşımızın anlatacağı, çok somut içine delirtileceği şekilde sorun zaten oradan başlıyor. Şimdi özne 3.0'da bilgi de bu sefer farklı bir yere geldi. Özne değil, nesne değil, enformasyon. Dün Zeki Hocam'la da tartıştık. Buna ne diyebiliriz? Eski TÜBA üyelerinden miydi hocam? Evet, evet. Ve bili diyenler var. Yani bilgiden bir tık az ama hani o da olur mu acaba? Bili bili gel bili bili. Gibi. Bili, bili, bili, bili, Biliş değil, hani bilgi değil ama arasında bir şey bili diyen, bili diye çevirmeye çalışan katkılar olmuş. Enformasyonu ne diyeceğimizi tam olarak bilemiyoruz. Bir şeyi biliyormuş gibi olup hani ona özne nesne arasında bir ilişkiyi kurup ama sadece bu ilişkiyi biliyor olmak gibi diyebiliriz. Bu tür informasyon artık bilgi bizim için akan, datalarla gelen, belli şekillerde metinlerle bize işte önümüzde akıp giden... ...görsel, işitsel, diğerlerden sürekli olarak bize yağan, bazen bizim etkin bile olamadığımız, bazen ardındaki nesneyi görmeyi bile istemediğimiz... Oldukça soyut gibi görünen ama gündelik hayatında içerisinde bir işlev olarak bilgi burada söz konusu. Onun için bu enformasyon olarak 3.0'da bilme dediğimiz ve başta Gors'un da söylediği, şikayet ettiği uzmanları fremantal bilgislediği şey bu tür bir enformasyon. Hep doktorlara satışıyorum. Yani doktor ki ki koalisyonun şununla şunun arasındaysa şusun. Referans değer alıyor ve enformasyon var orada. Yani orada özel durumlara ya da bütüncül olanla özel arasındaki tikel, tümen arasındaki ilişkiye falan daha bir dediksiyon, bir düşünme falan yok. Verilmiş, <gülüyor> alınmış, kesin setler var. Onlar arasında bir değerlendirme var. Dolayısıyla buralarda değerlendirmelerimiz de eski özne tipi gibi değil, farklı. Buradaki makine tasarımı ikinci seksiyonu, o 2.0 özneden farklı olarak daha mikro ve fonksiyonel düzeyde nasıl oluyor bu? Yani öyle makineler tasarlıyorum ki bir önceki makine serisinin yapamadığı küçük bir işlev ekliyorum. Artık giderek makinanın dış yüzeyi ya da işte onun estetik kaygılarıyla uğraşmıyorum da içindeki fonksiyonları arttırıyorum. Ee, az sonra siri deneyimi yapacağız işte. O siri deneyinde olduğu gibi yani senin bazı kelimelerin daha iyi yakalayabilmesini sağlayacak ek yazılımlar yüklüyorum. Güncellemeler bu yani Üzerine sürekli olarak Yeni fonksiyonlar koyduğumuz bir çağ. Onun içinde bu çağ genelde sanal çağ denebilir. Hani bu, bu bir çağ dünyanın içerisinde gidiyor. Şimdi Rosie Braidotti var. Hani merak ediyorsunuz bunlar nerelerden geliyor bu fikirler. Bors dışında bakabileceğiniz, Türkçe'de insan sonrası diye çevrilen e, Braidotti'nin kitabına bakabilirsiniz. Burada da yeni kavramlar karşımıza geliyor. Post-human trans -human? Şimdi bu özne 3.0'a ne diyeceğiz? Yani bu özne 3.0, daha önce bizim felsefe tarihinde bildiğimiz, işte yıllarca okuduğumuz, öğrencilerimize de okuttuğumuz, anlattığımız felsefi çağın sonu mu? Yepyeni bir hümanizme doğru mu gidiyoruz? Böyle bir tartışmalar var. Ve bu tartışmalar Türkiye'de çok yeni ama... Özellikle bunun felsefi altyapısının oluşumu ve yurt tartışmaya tartışılmaya başlanması 2005'ler, 2006'lar e, biz de mesela Ağol Hoca'yla sanırım 2013 gibi Hırvatistanlı e, bir kongreye gitmiştik. Ağzımız açık kalmıştı. Yani biz daha ay Kant'ı şöyle mi anlamalıyız derken Kant gibi konuşan robotu nasıl tasarlayabiliriz? Falar gibi başka bir şey içerisinde paradigma değişmiş. Yepyeni bir paradigma, evet. Yani özne sıfırdan kastettiğim o. Bu yeni paradigma olarak oluşursa eğer ve bu sadece makinelerle olan ilişkimizi değil, e, bizim tamamen bütün anlayışımızı sosyal dünya düzenine siyaseti, etiği, sanatı inceleyen bir hale gelirse, bunun adı o zaman post olacak. Ve bu post dediğimiz şeyin dayandığı epistemolojik temel, şimdi hep Trump'la oldu ama post-truth olacak. Çünkü hakikat arayışının sona erişi ve yetyeni bir enformasyon çağında yetyeni bilgi kırıntıları iş yapma olacak. Çünkü üretilen bilgi dediğimiz şey olacak. Yeni oluşan ya da işte cyborglaşma diyebileceğiniz adına yeni insan türlü da olacak. Ve böyle gittiği zaman hani bu tartışmada neler olabilir? Bir kere humanizm sona erdi mi? Şimdi brody diyor ki eğer ben postyumum diyorsam, bu durumda tabii ki bir hümanizm sonrası, yeni bir hümanizmden bahsediyor olabiliriz. Neden böyle bir şeye ihtiyacımız oldu? Çünkü diyor zaten, kendisinin de öğrencisi olduğu Foucault, insanın öldüğünü açıklamıştı. İnsanın insanın başka bir şeye dönüştüğünü, insanın insana yaptığı... işte etik durumların ya da etik belirlemelerin farklı bir eyleme doğru evrildiğini söylemişti diyelim e, kabaca. Avrupa hümanizminin sınırlarının yetmemeye başlaması ve Avrupa humanizminin özellikle göre 1968 öğrenci olayları ve bunun gibi deneyimlerden sonra 1990'lara başka bir siyasi yapıya yön vererek evrildiğini söylüyor ve diyor ki bambaşka bir post sistem inşaası oldu Buradaki durum şuydu. Kapitalizmin sıkıntılarına rağmen sembolik, sembollerin, sembolizmanın ya da sembolik ilişkilerin arttığı ve özgürlüğün de bambaşka öznelerce, bambaşka şekillerde açıklandığı bir döneme geliyoruz. Bu dönemin adı da artık post yapıdır. Bu post humanist yapıda da artık siyasi erkeklerden politik duruşlara kadar aramızda işlevsel ve e, kolektif bir yapı söz konusu. Bu işler serfa kolektif yapılar dolayı da yeni etikler vardır ve bunun da ilk imarelerini şurada görürüz. Hümanizmin sona ayağını Buray e, Dottiye göre insan ne zamanki etik konulara kendisi dışındaki canlıları da dahil etti. O zaman işte posthuman meselesi başlamıştır diyor. Bunun da ilk imareleri işte uygulamalı etik, çevre etiği, hayvan etiği falan dediğimiz sistemler. Dolayısıyla insan, insan olmayan canlıları da içine alarak bütün kurgusunu yapmaya başladığında artık ontolojisini genişletmiş olur. Ve bu da yepyeni bir hümanizmaya yol açtı. Bu hümanizmanın adı da post olacak. Burada ne var? Burada en önemli özellik e, teknolojik ortam var. Yani paylaştığımız... Psikolojide çok sık geçer, sosyolojide çok sık geçer adına çevre dediğimiz veya ekoloji dediğimiz şeyin yeni adının medya oluşu. Bu medya illa gazete medyası, televizyon medyası değil. Medyum anlamındaki medya. Yani artık bizler bir çevrede yaşamıyoruz, bir ortamda yaşıyoruz. Çevre diye bir şey yok, çevresel etki yok. Medya var, ortam var ve ortamlar var. Dolayısıyla yepyeni bir ontolojimiz var. Yani artık siz sadece havanın neminden etkilenmiyorsunuz. İşte sabahki haber, sabah saat 8'de Wikipedia Türkiye'de kapandı. Allah'a şükürler olsun ondan da kurtulduk. Bundan da etkileniyorsunuz. Dolayısıyla medium, hani ortam sizin için sadece ağaç, kuş, böcek, yan komşunun gürültü yapması falan değil, trafik falan değil. Wikipedia'nın da kapanmasıdır. Yarın öbür gün Google'ı kapatırız gmail'e erişemiyorsun. Gitti bütün ömür boyu şey, birikimi. Ondan sonra bu duruyordu. O da gidebilir. Bakın ne güzeldi. Bu ontoloji genişledi. Yani böylelikle artık bize etkileyen ontolojik durumlar çevresel, doğaya dair, insana dair olmaktan çıkıp makineler arası, eleşim, makineler arası olanın e, siyasallaşması, siyasal kullanımı, bunun işte stratejileri vesaire gibi şeylere yöneldi. Ama biz mutlu olabiliriz hocalar olarak. Wikipedia'dan çok çalıp çırpıyordu öğrenci. Artık gelişemeyecek. Yani bu dönem final ödevleri orijinal çıkabilir. <gülüyor> Türkiye'nin yaratıcılığı artacak bakın. Ne etkiler o Şimdi insan-makine ilişkisi bu yeni ontolojide makine-insan ilişkisine dönüyor. Aslında özne 2.0'da insan makineyi vurguluyor, bırakıyor yerini. Çamaşır makinesinin düğmesine basıyorsun. Ve sen kuruyorsun. 40 derecede yıka, ön yıkama yapma, şu kadar suda beklet. Hadi fazla da canımı sıkma, sessizce çalışıyor oradan. Diyip işine bakıyorsun. Şimdi durum öyle değil. Makine ile insanın ilişkisi var. Bittiğinde size bir diit yapıyor. bittim belgeye kapağımı aç. Veya işte belli bir şeyde uyarıyor. Bir sıkıntısı varsa uyarıyor. Size gibi değişik seslerle. Onun dışında makine bununla kalmayıp bu kostümün dönemde. Bana ne yapmam gerektiğine de akşam kesebiliyor. Yani sen bu işi iyi bilmiyorsun, hani bunu bize bırak, biz bunu şöyle yıkarız, şu çamaşıra bunu kırarız diye. Sentetik biyoloji söz konusu, biyolojideki gelişmeler, DNA, RNA yapıları, bunlarla ilgili gelişmeler ve buralardaki değişimler var ve kognitif bileşik sistemler var ki bunlara sanırım önümüzdeki hafta çok hani ben konusuna girmek istemiyorum, çok iyi de bilmiyorum. Ozan daha iyi söyleyecek. Mesela 3 boyutlu printer'dan, dün akşam onun blogunda dokundum. 4 boyutlu printer'lara doğru geçiş. 4 boyutlu printer'larda yaratılan işte bir şeyin kağıdın, kendi kendisine katlanabilme ve ayağa kalkabilme özelliğinin oluşu. Bunun sizi printer'dan vermeniz. Esnetilebilen plastite denilen adına maddelerle işte gözlüğü böyle bir tasarruyu ki ben kilo aldıkça gözlüğün saplar olan arasındaki ilişki de büyüyor falan ve bunu kullanabiliyorum uzun yıllar. Diyorum ki sen işte ben 90 kilo olana kadar benden yaşar. Ona göre plastitesini ve kendi içindeki esnekliğini veriyoruz. Adeta sentetik biyolojide kognitif bileşik sistemlerle anlamsal bir şeye de girmişiz yani. Canlılık ile verebiliyoruz. Ona hareket verebiliyoruz. Ki birazdan ontolojik olarak hani açıklamaya çalışacağım. Aristoteles'in hareket ettiricisi olmuş durumdayız. İnisiyat, pardon, tasarım, işlevi ve kontrol bir arada tasarladığım şeye öyle bir işlev yüklüyorum ki bu yeni dönemde. Bu işlemini yerine getir hatta işlemini yerine getirirken doğru yerine getirip getirmeni de kontrol et benim canımı sıkma. Ben seni öyle bir tasarladım ki işlevi de sana verdim. O işlevi de kontrol etmeyi de sana verdim. Şimdi bu kontrolü verme mevzuda özme 4.0'ı mevzulur. Yani bu yeni şey konu artık bizde özme 3.0 döneminden 4.0'a doğru gittiğimizi gösteririz. İnsiyatif alma, yeniden programlama ve kendi kendime programlamayı da veriyorum. Artık şöyle... E aldığınız kaza atıyorsunuz çamaşır makinesinin içine en basitçe örnek olarak söyleyebiliriz. O onun ne olduğunu algılayıp değil mi? Multi Intelligence Perception şey, şeyde sisteminde ya bunda gün var, var. Ben buna 30 dereceyle başlarım. 40 kalorlu çıkarız sonra soğuk suda dururlarım abi. yani hepsini kendisi ayarlıyor. Dolayısıyla çamaşırı algılayan teknoloji. Hani bu da Dolayısıyla tasarım, işlevi, kontrolün dışında bir de inisiyatifi de makineye vermek gibi bir durum oluyor. Ve böylelikle gerekirse kendini yeniden programla benim sana verdiğim programı beğenmezsen değiştirebilirsin de veriyorum. Yani dolayısıyla bana pek bir şey kalmıyor. Bu iyi mi, kötü mü? Şimdi buna iyi olarak bakanlar var. Sadece yani özellikle burayı dot Buna iyimsel olarak bakıyor. İşte de şey kullananlar, iPod falan kullananlar bir konuşmaları var. Philosopher Zone diye bir program var bilgisayar dosunda. Orada konuşuyor. Mesela orada anlatıyor bunun iyimser bir dünyaya yol açacağını bahsediyor. Neden iyimser bir dünyaya yol açacak? Çünkü bu ontolojik yönelimin değişmesiyle birlikte siyasal olan özgür durumları da rahatlayacak. İnsanlardaki kontrol mekanizmaları da daha özgür bir dünyaya gideceğiz diyor. Ha bir de buna kötümser olarak da bakabiliriz. Kötümser olarak bakan ve adeta distopya olarak görenler de var. Şimdi belki arka arkada için zor okunuyordur. Birkaç haber derlerim size. 26 Şubat 2015. Google'da çalışan araştırmacılar ilk kez bir bilgisayar programının çok sayı görevi aynı anda yapmayı kendi kendine öğrendiğini açıkladık. Nature Dergisi'nde yayınlanan araştırmaya göre Google'ın DeepMind diye bir bölümü var. DeepMind. DeepMind bölümü araştırmacılarının insan beyninden esinlenerek yaptıkları AL adlı bilgisayar programının 40 klasik Atari oyununun nasıl oynanacağını, kendi kendine öğrendiğini, programın oyunların yarısında profesyonel oyunculardan daha iyi sonuçları elde ettiğini açıkladı. Kendi kendine öğreniyor. DeepMind Başkan şimdiye kadar kendi kendine öğrenen sistemler nispeten daha basit problemler için kullanılmıştı. İlk kez AL programı, insanlar için bile zorlayıcı olan görevleri tamamlanması için kullandık. AL'a yeni bir oyun, yeni ekran veriyoruz. Birkaç saat oynadıktan sonra ne yapacağını kendi öğreniyor dedi. Dolayısıyla Mind is not enough. Yeterli değil artık DeepMind dönemine doğru geliyor. Bir başka da... Önümüzdeki Şubat'ta, 2018 Şubat'ta üretilmiş olan robotlara vatandaşlık verilmesi ya da kimlik verilmesiyle Avrupa Birliği parlamentosunda oylama var. Genel İşler Komisyonu robotlara ileride kararlarında özelleşebileceği ihtimalini göz önünde bulundurarak elektronik insan kimliği vermeyi gündemine aldı. Komisyonun onaylayıp Avrupa parlamentosunda Şubat 2018'de yapılacak olan genel kurul oylamasına havale ettiği tasarıda ...robotları kendi kararlarından sorumlu tutmak... ...onlara bir kapatma düğmesi eklemek... ...bazı yazılara tabi tutmak gibi öneriler içeriyor. Yani böyle durum tehlikeler geliyor ki... ...bu az önce verilen... ...o transhuman dönemde, posthuman dönemde verilen şeyleri... E ...yani bir şey verelim ama bir dakika ne oluyor... ...bunlara bir de işte bir kapatma düğmesi ekleyelim... Bir ...bakalım ne oluyor, etik sorunlara mı yol açıyor falan diye bir olayı siyasal yönü var... Biraz bu, Broidotti'nin dediği, hani daha giderek birleşen siyasal dünya tezinin yine de çok onun istediği bir çalışmalarına da bir kanıt oldu, antitez oldu. Önümüzdeki haftalarda sorulacakmış kendisine, yanıtlayacakmış ne. Ee, işte diyeceğiz ki o zaman de siz böyle dediniz. Hani yeni dünyada trans özgürlük daha da gelişecekti Çünkü sanal ontolojiye taşınacaktı. Ama bakın bu durumda parlamento yine ataklar yaparak bu sefer makinenin siyasallaşması gibi şeyler yapıyorlar. Başka örneklerim de var. Parti bile kuruldu. Transhumanist parti var. Ha bu Tanrı Çarobor. Bilmiyorum gördünüz mü? Çok da yeni haber. 25 Nisan 2017 haberi. Şimdi Çin'de tanrıça robot diyorlar çok güzel. Hani böyle çok güzel deyince bir robota çok güzel deyince tanrıçamız falan deyince bakın ontolojide yine bir değişiklik var. Yani yaratılmış bir nesneyi bir robotu hatta teknik bir nesneyi bir başka kadından daha güzel bulup neredeyse hani dünya güzeli ilan edecekler. Tanrıça robot bunun gösterimini yapamadım çünkü çünkü canlı yayın yapmış Çin televizyonu. Onu aktaramadım ama sizler bakabilirsiniz. Adı Jiyajiya. Jiyajiya insan benzeri oldukça ve Amerika'daki Live dergisine Skype üzerinden röportaj verdi. Ayakta duruyor şöyle kimonosuyla falan. Orada dururken karşı taraflarla işte bağlanıyor. Çin'in ünlü insan benzeri de Jiyajiya. Live dergisine Kevin Kelly'e yarım yamalak ilk röportajını verdi. E, Haifa kentindeki Çin Bilim Teknoloji Üniversitesi Skype yoluyla yapılan röportajda uzun siyah saçları, geleneksel Çin kıyafetleri, ziyajıya, gerçekçi bir şekilde gözlerini kırparken aynı zamanda gülümsedir. Ancak senin yönelttiği sorulara birkaç saniye ertinemeyle cevap verdi. Hatta çok şey e, en sonunda do you like me dedi. Mesela o da öyle yani onları sundu, sundu adamla röportajı yaptı ya Benden hoşlandınız mı? Diye bir geri bildirim, hani dönükt bekledi. Böyle bir durum var. Şimdi bu durumda bizler şuna doğru çeviriyoruz ki Reincurs yeni çevirdiği Türkçe ye bildiğim kadarıyla bir insanlık ikisidir. Aslında ikilik <gülüyor> dediğimiz, singularite dediğimiz kuranın kavramın yeni çağdaki ismi. Singularity is near diye teklifli çok yapılmadı. İngilizce evet. ileride diğer yazıları da çeviri konuşturdu. Ray Kurzweil şu an Google'un sanıyorum bir departmanının başında ama dipmandın başını mı bilmiyorum. Kendisini şöyle tanımlıyor yine o kendisiyle yapılan röportajda. Transsiyumuna tam geçmek için çaba sarf ediyor. Eğer ben organizmamı makine olarak görürsem ve buna belli şekilde belli şeyler yüklersem o yanıkları alırım. Dolayısıyla diyor ben mesela kendi şeyinde günde 200 adet hap içiyorum. Yemek yemiyorum. hap içiyorum. Bir marka vardı bir ara şey hala da vardır zayıflatıyor. Bir şey sular içiyorsun tozlar içiyorsun falan benzer şeyi yapıyor. Ve böylelikle neye dönüşeceğim? İşte şuna dönüşeceğim. E benim için bilinenli maddesi çok gerekli mi? Değil. Çünkü ben artık doğadaki toplayıcı, avcı insan değilim. Bana ne gerekiyor? Mesela benim işte daha çok ofis başında oturuyorum. Ofiste, masa başında oturuyorum. E benim içimdeki o eski doğaya dönelim diyen o niye öldürmek gerekiyor. Onun için bir sakinleştirici lazım. E sürekli oturuyorum, oturuyorum. Eklenler ne olacak? ...iklam aralarına destekler verdik. Yani giderekten bir ofis hayvanı, bilgisayar karşısı, bilgisayar hayvanı falan gibi bir şeye dönüşebilmek için ne yapabiliyorum diye kendi üzerinde deniyor. Ve DNA'ya bağlı olarak da hani bu türden şeyler yaratılabilir mi diye çalışıyor. Ee, i̇nternette çok rahat adıyla girip bulabileceğiniz pek çok makale var. Ee, pek çok yap yapılmış yok, örtaj var. Bunlara bakabilirsiniz. Özel doktorunun mesela söylediği şeyler var. Hani nasıl oluyor bu adam, ne de Onun dışında biyolojik yaşı, kendi yaşına göre çok daha genç. Yani bu kadar hap içmesi ve bu haplar şey haplar da, kendisi bilinçli olarak kullanıyor. Doktor onaylasa da onaylamasada, bunlarla birlikte geldiği noktada biyolojik olarak yaşarmış. Ne arıyor bu adam? Ölümsüzlüğü arıyor. Yani ölümsüz olabilmeyi, o az önce bahsettiğimiz olanın olana ulaşmayı, Böylelikle yeni yaşamı ve yapay zekalarını dolu bir yaşamı arıyor Ray Kurzweil. Önümüzdeki hafta kozaranın konusu Ray Kurzweil olacak. Ben diğer notlarını sizlerle paylaşıp biraz da tartışmalara yer bırakayım. Şimdi Hör filmi bize gösterdi ki e, PC diye başlayan yani Personal Computer diye başlayan şey bir tür yeniden PC bu Personal Communication'a doğru dönüyor. Yani personal computer, benim kişisel bilgisayarım aslında benim artık yeni kişisel iletişim alır. Hör filmi gösterdi ki insan sadece makineyle eskisinde olduğu gibi tasarlayan, tasarlanan ilişkisi değil, işlev veren yerine getiren ilişkisi değil, aksine bunun dışında duygusal, işte romantik adına ne dersiniz, etik, estetik ilişkiler görülen bir hale gelmiş oldu. Tabi daha başka ilişkiler var. Namaz kıldıran seccade var. Tabi, gelmedi. Onu da bulamadığım için koyamadım. Ama internette görebilirsiniz. Yani şu şeyler de var. En zikirmatik var. Namaz kılan işte şu dua okunur diyor. Kendi okuyor sedcaiye duayı. Ellerinizi nereye koyacağımız aneler var. Bunlar sırasıyla yanıyor. Çocuklar için öğretici olması için namazlar. Efendim başka uygulamalar var artık. Yani özne 3.0'da teknolojinin bu kadar doğallaşması, insanın türsel özelliklerinin, işte düşünsel kavrayışının bu kadar öne geçmesi birlikte, e, geriye bırakılması, birlikte yeni yeni şeyler var. Mesela yine e, öğrencilerimizden duyduğumuz ve sonra şaşırarak gördüğümüz bir şey var. Kent sesi uygulaması var. Yani siz eğer, Starbucks'ta çalışmaya alışmışsınız, eve gidiyorsunuz. Ay evde ben çalışamıyorum, çok sessiz diyorsanız Uygulamadan Starbucks sesi diye seçiyorsunuz. Çan çan çur çur işte o şey baristoların e, havalı şeyleri verme, su verme sesi, insanların kahkahası falan. Telefonunuzdan yanınızda Starbucks sesi geliyor. Veya parkta mı çalışmayı seviyorsunuz? Push seslerini aradığınız bir şey kent sesleri uygulamaları var. Yani evde eğer tek başınıza kalamıyorsanız çözümü var. Sanal gerçeklik yeni iletişim olanaklarını ortaya çıkarıyor ki bununla ilgili olarak enformasyonu da çok açmadım ama enformasyonun gelişmesiyle birlikte özellikle bakabileceğiniz McLuhan diye bir isim var. McLuhan iletişim sosyolojisinde iletişim teknolojilerinin sosyolojik sorunlarından bahsediyor. Burada insan Meğdun'a göre bedenine bağlı sana iletişimde hissettiği duyguşu bedensizim. Yani Facebook üzerinde, Twitter üzerinde dilediğim zaman bedensizim, dilediğim zaman bedenliyim. Dilediğimde profil resmimi değiştiririm, bedenimi ön plana çıkarırım. Dilediğimde oraya bir soyut resim koyarım, zihnimi ön plana çıkarırım. Dilediğim şekilde bedenli bedensiz iletişim kurabilirim. Halbuki bizim Klasik sosyolojik anlamdaki iletişim teorisi ise iletişim üzerineyken, artık global makine insan iletişimi birlikte onun zorunlulukları kalktı ve sanal olarak yaratılabilir hale geldi. Ee, bir başka şey, insanın Marx'la söylediği o tek boyutlu insan dediğimiz şey, acaba nasıl evrilecek? Onda işte tek boyutlu insan adeta makine tarafından aşağılanan tek boyutlu insana dönüşmüş oldu. Yani kendisi yaratmış olduğu şeyin altında kalarak tek boyutlu oldu. Her iki Marx'ın Franco tokumunu söylediği şey özne 2.0'a ilişkin bir eleştiriydi. Marksist eleştiri de böyleydi. Özne 3.0'a ilişkin yeni eleştiriler getirmemiz gerekecek. Teknoloji felsefe ilişkisi de bu şekilde evlenecek. Bu anlamda felsefeye ihtiyaç olacak. Mesela duydunuz bu sanal fitness var. Yani kilo vermek istiyorsunuz, sanal yapıyorsunuz. Şeyi. Şimdi oturuyorsunuz, bir figür seçiyorsunuz, ben seçiyorum işte, bir şey, yakışıklı manken seçiyorum, karşımda o benim mesela. Ben böyle yapıyorum, o da öyle yapıyor. Kendimi onun gibi, fitness yapıyormuş gibi hissediyorum. Ve orada yanda çıkıyor, 28 karını yaktınız. Mesela sanal filmi, hani ontolojik olarak kafada hiç kuramayacağımız insan makine üzerinden ya da kendisi olmayarak kilo verebilir mi mesela? Kendi bedeninde olan bir şeyi, yaratılmış virtüel sanal bir şey üzerinde empoze edip oradan bir şey çalıştırabilir mi? Suretler diye bir film vardı, Ona da bakabilirsiniz. Suretlerde de öyle, yaratılmış suretimi işe gönderiyorum. O oh, ayağımı uzatıyorum, yaratılmış suretim Betül hocamla çalışıyor. 24 saat çalıştınız. <gülüyor> ben o oh, yorulmuyorum. Gerçi Betül Hoca sureti olabilir mi acaba? <gülüyor> Çünkü ben böyle bir insan görmedim doğrusu. <gülüyor> Kulaklar içindesin. Ee, bir başka şey, ee, Banderas'ın bir filmini hatırladım ama bir türlü ismini bulamadım, bilen varsa... Ee, kendi kendine tamir etme sistemine yüklendiği robotların yaratıcısı olduğu robotlarla olan bir dünyada e, teknolojinin sonunun gelmemesi veya işte insanın teknolojinin sonunu getirmemesi açısından robotlar kendi kendine tamir edip ama insanın zarar verme komutunu yüklüyoruz. Otomat, otomat. Otomat, otomat bravo. Teşekkür ederim. İnsana zarar verme komutunu kaldırdığımızda ne olacak? Acaba bizim için robotlar dünyasında hala bizdeki tanrısallığı mı gösterecek? Ee, Neil Hermeson her diye okunuyor herhalde. Neil Hermeson var. Renk körü bir e, ressam olarak veya renkleri algılayamayan bir kişi olarak şimdi resme de sorulmuş. Implantı var. Bunu da internetten bakılabilir. Ee, o implantıyla yaşıyor implantını yani ses dalgalarıyla renkleri tanıyabilen bir e, şöyle bir implantla birlikte yaşıyor Pasaport fotoğrafı ona göre dünyadaki ilk implantlı insan onun için ilk ara türleri gibi e, o cihaz sayesinde renkleri ses dalgaları sayesinde tanıyabiliyor daha öncesinde renkörü hiçbir rengi ayıramazken o implantla yaşayarak şimdi sergi sergi geziyor ve görüyoruz ki biyolojik evrim, teknolojik olana göre çok yavaş, teknoloji bize çok hızlı bir evrim basımağını doğru götürüyor demektir. Dur, orada şey kalmasın. Yani bir başka şey, e, dizilerden işte geçenlerde de üniversitemizde bir nöro felsefe yapıldı, felsefe kahvesi orada da çıktı. Black Mirror dizisi, bu dizide olan bazı bölümler, Westworld dizisi ve orada yaratılan insana benzeyen ama makineyle üretilen koloniler. Onlar savaşıyorlar. Onlar kendi ne yapıyorsa yapıyorlar. Tabii Türkiye'deki bir topik şeylere bakıyoruz. Kemal Sunal'la Fatma Giri'nin e, Japon işi diye bir robot, Fatma Giri'nin robot rolünde olduğu bir şey vardı. Westworld'de de e, aktarılan bölümde şöyle bir durum var. Eşiniz ölüyor. Eşiniz öldükten sonra aynı beden özelliklerine sahip siparişle sıcak suda şişede kendisi aynı o bedeni oluşturan bir kadın geliyor karşınıza. Ona bütün sosyal medyada veya işte bütün sanal hafızasında olan şeyler yükleniyor. Karşınıza oturuyor. Ama o eşiniz değil. Yani yine de o eşiniz değil. Farklı biri. Geçerlerde ben bir sanal deneyim yaptım. Mesela Facebook'taki bütün şeyinizi, arşivinizi bir linke indiriyor. Siz olsunuz artık. Yani Facebook'ta açtığınızdan beri, bütün işte resimleriniz, paylaşımlarınız falan, size bir link hazırlıyorum diyor. Güncelokal sensin, işte, olsun. Onu download ediyorum ben. Bütün arkadaşlıklarım, paylaşımlarım, beğenilerim, beğenmediklerim, her şey o linkin içinde. Ve kendinizi tabutta görmekten daha acı bence değil mi? Tabut yerine artık yeni tabut bu. Sen sadece bir linksin işte. Sadece benim ağzımda kaptınan bir yersin. Diye düşünen şeyler var. x Machina ilmi var. Tabii buna da bakılabilir. Bunlar böyle hafta sonumuzu şenlendirebilir. Ee, yine internet üzerinden buldum ama indirmeyi başaramadım. Daha doğrusu müzik indi, resmin falan. Ondan işte görüyorsunuz ben bir de teknoloji bu kadar Siri deneyleri var. Ee, Siri'nin Türkiye'de yapılmış işte deneyler yapıyorlar, belli ekipler var. En komik 11 diyalog meselesi var. Hani o en komik 11 diyaloga bakabilirsiniz internet üzerinden. Ben dün akşam denedim, bakalım aynı cevaplarını verecek. Her seferde aynı cevabı vermiyor. Eysiri. Merhabalar Gülcel. Sana aşığım. Sana aşığım. Sevdim beni bir kere, lütfen başkasını sevme. <gülüyor> sen gerçek misin? Bulutta kimse senin varoluş durumunu sorgulamaz. Bulutta kimse senin varoluş durumunu sorgulamaz. Dün akşam sen gerçek misin dediğimde bunları düşünmemen bana tavsiye edildi dedi. Hani bunun gibi pek çok şey, deneyi siz de yapabilirsiniz. İnternette de, yani IOS sistemlerini kullanmayan için YouTube'da var. Hatta Beyaz bu usiliyi seslendiren e, ses sanatçısını da çıkardılar. Orada da görüldü. Bu tür durumlarla karşı karşıyayız. Yeni ontolojik durumlarımız bunlar. Yani yeni yeni şeylerle karşı karşıyayız. Ve efendim geliyorum Türkiye'ye. Türk'ün kanı kırmızı atar. Bak, Transhumanist Partisi var. Türklerin. Gelecek bizimdir diyor. İnternette var, bulabilirsiniz. Cyborg Kurt artık ne oluyor bilmiyorum. Transhumanist Türk Hareketi. Ve 5. ideolojik Esasları varmış. Bunda da bilim mezhebi. Slogan da şu. Bizim batıdaki Transhumanistlerden ne farkımız var? Ne farkımız var? Hatta diyor ki biz transhümanizmde Türk ırkı olarak, Türk ırkının kuracağı transhümanist hareket, Batı'nın kuracağı transhümanist hareketten daha iyi olacak. Çünkü daha az çevre kirliliğimiz var, genlerimizde oylanmadı, i̇şte dayanışma ruhumuz var, bu ruhu yansıtacağız yapılacak makinelere. Hani makineler bireyselçi çalışmayacak, toplulukçu çalışacak Türk robot, Türk robotu sevecek hayfalar gibi herhalde Öngörüler var. Yani buna bakabilirsiniz internette, durumun aslında ne kadar değişik bir ontolojiye kaydığını göstermek istedim. Yani özne 4.0, artık bu hepimiz şikayet ediyoruz, işte şu elimizden kayıyor, bu gidiyor bu postmodern bir durum diyoruz, postmodern falan da değil diyor Brudoid'in kitabında. Çünkü öyle bir köktencilik veya temel buddakçılık bize çoktan bittiği için yepyeni bir dönem, yeni ontolojik sorunlar, yeni epistemolojik ve etik sorunlar oluyor. Ee, i̇nsanın buradaki sorununu da daha çok e, maddenin zeki olmanın dışında kendi kendini idame ettirebilmeye doğru kaymasında olduğunu söylüyorlar. Ve madde sadece zeki olmakla kalmıyor canlı olmak için veya hayatının devam etmesi için bir desire'a da sahip oluyor. Ve bu desire'ı tabii ki veren bizim ona verdiğimiz birleşimler ama bizden çıktıktan sonra artık bizim Olur mu makine ben seni yaptım diyemeyeceğimiz bir noktaya doğru geliyor. Geliyor dolayısıyla buradaki sorun farklı bir şeye geliyor. Bunun da ilgisini hani derinlemesine çekenler için Rodotti'nin Spinoza'nın Conatus kavramında hareketle kurduğu şeyler var, onlara bakılabilir. E, dediğim bu kaynaklara bakılabilir. Öyle özellikle e, önümüzdeki şeyde haftada e, Kozan'ın sunacağı kurs ver insanlara bakılabilir. E, ben teşekkür ediyorum, biraz sizin tartışma zamanınızdan çaldım. Şimdi hızlıca sorularımıza geçelim. Bugün bizi çok mutlu ettiniz. Estağfurullah. Ben e, zamana saygınlık olmaya çalışarak sadece bir şey söyleyeceğim birincisi e, e, aklınıza ve sizinle olan samiyetinizden dolayı e, ulaşık e, çamaşır makinesiyle ilgili olan bilginizden evde bu çamaşırları kimin yakıttı kadar konusunda kapaca <gülüyor> bir fikrimiz olmuştu diye düşünüyorum e, şimdi e, gösteremedim ama bende bir kemer var 21 yıllık olmuş evet işte bir tarafımız iktisatçı olduğu için tüketim bağlamında bu postmodern dedim ve belki de postul vesaire gibi söylemlerin e, Türkiye'nin arttırılmasını e, olanaklı ya da mübah ya da belki de tek e, paradigma olarak e, hepimiz için geçerli kılmaya görelik e, çabalarını da dikkate almamız gerektiğini düşünüyorum. İşe bilimsel ve felsefiyet boyutu gerçekten hepimizin samimiyetimizden <gülüyor> kuşku güzel bir şey ama için e, altyapı, üst yapıyı belirlen bağlamında ekonomik tüketilme özendirici bağlamını yapmamamız lazım diye düşünüyorum. Bu her filmiyle ilgili olarak da psikiyatrı yaptığı çalışmalarda aşık olabilmemiz ya da insanca şeyler hissedebilmemiz için karşımıza bir bilinç olması lazım. Yani bir deliye ya da bir bilgisayara delilerken tırnak içinde bilgisayara aşık olamayız. Yani orada bir insanca bir kin e, olması gerektiğiyle göre çalışmalar var bu da tabi felsefi bağlamda refleksiyon anlamında şey yapmadım. Son olarak da hocam, şu anda Aziz Zalmak'ın başında olduğu türde geçen ay e, zihin felsefesi toplantısında vurgulanan bu paradigma içinden sorun yaratan paradigma ile çıkamayacağımız, başka bir paradigma gerekli olduğu, bunun da makinelerine atfedilmesi gibi bir, e, Motodan hareketle her şeyi bilen ve her şeyi soran makine yapılmış süreci var. Benim sizin kritize etmenizi istediğim alternatifim şu, bunu makineye değil de hala insan olan, yani bize daha yakın olma paranormal aklı çalışan otistik çocuklar veya diğer e, zeka, tırnak içme problemi olanlarla çalışmanın bir seçenek olup olamayacağı yerlerdir yani o çok zor bir soru Biliyor uzmanlık büyük var uzmanlık ister şeyi çünkü ben otizmi tamamlamam lazım onun neyi ne kadar yapabildiğini ya da neyi normal dediğimiz standart dediğimiz insandan farklı yapabildiğini bilmem lazım yani işlevlerini bilemediğim için hani o uzmanlık sizin şeyiniz aslında alınız. varsa siz bizle paylaşın hani böyle bir şey onu bilemiyorum hani bir otistik çocuk işte bir makineden veya makinenin denetiminde bizlerden daha normal bir işlevi yerine getirme, daha yetkince bir kontrolü yapabilir mi bilemiyorum. Ama şöyle bir şeye doğru gidiyor. Yani seriyle yaptığımız az önceki deneyde ve bu deneyi benim gece defalarca tekrarlayıp burada da tekrarlayıp aynı soruları soruyorum, farklı farklı yanıtlar almamda değişik bir şey çalışıyor. Yani bu çalışan şey çok farklı ve kognitif bileşik sistemler dedikleri, Onların sınırsız kombinasyonlarına hazır olmayan bir bireyle karşı karşıyayız. Yani Siri beni her an şaşırtabiliyor. Siri'nin beni şaşırtmadığı alanın olduğu bilgisayar otistik çocuk varacak mı? Bu kombinasyonların hepsine sahip olacak mı? Onu bilemiyorum. Hani O çok zor bir soru benim açımdan da. Şuna belki katkıda bulunmak isterim. Ee, bizim evdeki makine bir kere mono, yani mono dijital bile değil, çok eski. Ee, kim yıkıyor onu karıştırmıyorum. Gelecek kuşaklar problemiyle ilgili bir şey var, felsefede dönüşüm var. Etik kavramlarda ve özellikle çevre etiğinde e, ve diğer etik konularda gelecek kuşaklar çok önemliydi. Yani bizler geleceğe nasıl bir dünya bırakacağız? Sonra burada bir paradigma değişikliği oldu denildi ki bizim sürekli geleceğe dair bir dünya bırakıyor olma hevesinde olmamız aslında gelecek kuşaklara iyilik yapmamamız anlamında. Çünkü biz onlara daha iyi bir çevre bıraktıkçı onlara hazır daha iyi bir çevre bulduk daha çok kirletebiliriz diye gideceklerdir. Onun için bizler kendi ömrümüzü, kendi kuşağımızı yaşayacağız. Gelecek kuşaklar kendi sorunlarına, kendi önerileriyle geleceklerdir. Bir paradigma değişikliklerdir. Bundan hareketle yani bu Amerikan şeydir, bu etik malayetik teorisindeki dönüşümdür. Bundan hareketle Aziz Hoca'nın bilmiyorum doğrudan ama demek istediği de o makinelere bırakılacak yeni bir etik sistemde Aynı şey yani sen öldükten sonra senin manın mümkününü sen idare edemezsin. Hani çocuğun nasıl yetişmişse ve çocuğun an ne istiyorsa onu yapacak diye. Sen de makineyi yarattın o senden çıktı artık. Hani o kendi kendine yapacak bunu gibi bir şey var. Bilinç konusunda ve tüketimde bir iki şey söyleyeyim. Bilinç konusunda bilinç dediğimiz kavram İlk başta o Gorse'un söylediği şeydi. Artık yapay yaşantı olduğu için yapay yaşantıdaki bilinç bizim klasik felsefede anladığımız ya da işte başka felsefi teorilerde anladığımız bilinç gibi değil. Yani burada yapay yaşantı içerisinde bilinç sahibi değil ki o ona aşık olayım dediğimiz durumda aslında biz ona yeni şeyde postyumun ya da transyum çalışmalarında Adına başka bir şey diyemesek de yapay zekaya o bilinci yüklüyoruz. Yani onu ona veriyoruz. Onun için jia jia ya, şimdi işte tanrıça, kraliçe robot denmesi bizim için çok garip gelirken, bundan bir 5 yıl sonra, 10 yıl sonra yetişen kuşak için garip gelmeyecek. Yani orada dolayısıyla bizim bilinç dediğimiz ve üstüne çok şey yüklediğimiz da giderek somutlaşacak, işlevselleşecek, ve bu yapay yaşantı içerisinde yapay zekanın bir parçası haline gelecek. O zaman Aziz hocanın dediği makine işi bırakalım da çoğu insana olumlu gelecek. İnsanın bunu bırakmada gönüllü oluyor olması zaten evet felsefenin bir sıkıntısı ve söylemesi gereken bir şey. Bunun arkasında e, ilk başta Gorsun da söylediği gibi sermaye ile bilimin yapmış olduğu ittifak söz konusu. Yani giderek tüketim Teknolojiye yatırılan yatırımlar yapılan şeylerde tüketimin bütün kaynakları, bütün nesnesi artık teknoloji olmaya başladığından beri sermaye, bilim el ele, haydi gidelim, işte Siri'ye şeklinde oluyor. yüzden Şimdi şey soralım, daha da sorayım şu önde ilgili e, bir durumu var. ilgili? Neyle ilgili? Ne? Ör filmiyle ilgili şimdi hör filmi niye seçtiğinizi bilemiyorum ama örnekle ilgili şöyle bir itirazım olacak. E, filmdeki kişi bilgisayara aşık olurken bilgisayarın kendisine verdiği psikolojik e, yanıtlardan dolayı aşık oluyor. Aslında bu bir kendi psikiyatrına aşık olma durumu. de yeri var zaten. Yani tam anlamıyla akıllı bir makineye duygusal bir bağlanma gibi gözükmedi. Gözü, İzlemedim ama Sanki klasik bir kendi psikiyatrine aşık olma durumu gibi gözüküyor. E, seksten bahsediyor ama filmde bilmiyorum ama beyefendinin herhalde e, itirazı da oradan hareketle. E, yani seks olmadan aşk olabilecekse makinelere aşık olunabilir e, vücut ortadan kaldırıldığında. E, ama o zaman aşk olmaz. Ex Machina'yı izledim. Ben çok film izledim. Ex Machina'da da şey var yani adam arasında cinsel etkileşim de var. Yani daha doğrusu yok da robotun böyle bir şeyi var. Bu Hör'de de var. Hör'de de böyle bir cinsellik boyutu evet. var. Bir hayat kadını geliyor evet. bir akşam Bıraktım. ve e, onun sesiyle konuşsun diye Hör devreye giriyor falan ama kahramanımız kabul ediyor. Hayat kadını mı? Hör buluyor internetten evet, siparişi oluyor. veriyor Aynen eve getirtiyor. Aynen ama öyle. Şimdi ama şimdi bunlar yine siz yaptığı şey değil mi? Yani işte böyle bir şeyler şimdi çok hayırlı. Buradaki metinler doğru doğru inceledik. Yardımcı ve bana internetten. Yani Sorunsta sekte varmış. Ben yani <gülüyor> yani söylemeye çalıştım. yok yok. Söylemeye çalıştığım Şey şöyle. <gülüyor> ee, acaba filozoflar eee dünyada ve Türkiye'de eee transhümanizm meselesine biraz eee tam da eee bilimsel detaylar değinmiş. Aslında fikir yeni değil. E, uygulamalarda bir sofistikasyon var ama daha çok üretim süreçlerinde yani e, bir malın üretiminde robotlaşma olarak daha biz bunu yaşıyoruz dolayısıyla bizim hayatımıza girmesi belki bir 50-60-70 100 sene sonra olabilecek bir şey bir de henüz bizi köreleştirecek bir durumda değiliz yani, filozoflar neden bu konuya böyle bir atlıyorlar diyeceğim ama yani bu konu çok yeni bir konu değil. Yani o Fukuyama'nın kitabı 98 yıl yılı mesela. Aklıyorlar dediğin şöyle bir şey demek istiyorsan öyle genel yargıları yok. Aa bize çok kötü bir dünya bekliyor. İşte bize çok iyi bir dünya bekliyor falan. Hani bunu diyorsan öyle bir e, genelleme eksik tüme falan yapmıyorlar. Ben de öyle düşünüyordum. Yani yok bundan bir şey olmaz diye böyle şey. Olur, Ama olur. 2005'de hani 2017 arasındaki falan bu bu konuşmayı da hazırlarken baktıkça hani gerçekten hızına yetişilmez bir şekilde çalışmalar, tartışmalar ve teoriler üretilmeye başlanmış. Oldukça ilme kazanmış. Hani bizim buna ilgisiz kalmamamız lazım. Türkiye'de felsefe dünyasında kesinlikle buna ilgisiz kalmamalı. Yani İtik çalışan biri buna da bir baksın Peki Türkiye'deki durum, şimdi biz makine üreten bir toplum değiliz. Biz post-war bir süreçte de değiliz. Biz bu en yani Türkiye'deki en sofistike benziyen insan dahi yurt dışındaki herhangi bir üretim sürecinin çok gerisinde. Ano kullanır mıs? Ano Tam da kullanan da değiliz aslında bu makineleri yani en herhalde Türkiye'de kullanılan en sofistike robot, Neolardar robotu, Davinci. E, yani onda üç beş kişi kullanıyor, onun üreticisi değiliz. Şimdi bizde bu e, diskurları yaparken e, san, iş sadece sanal e, bu ne onu, sosyal medyadaki e, işte veya robota aşık olma gibi çok derece yüzeysel e, son derece karikatürize işlerden yürüyor. Acaba şuradan bakmak mümkün olabilir mi? Bu süreç ilerlerse biz bu süreçte köle olacağız. Yani Brain New e, köle insan olabileceğiz. Acaba buradan yürüyebilir mi? Çünkü mesela İsveç Malın dizaynını yapacak, bize yüksek paralarla bunu satacak ama diyecek ki siz e, köle gibi, hıyar gibi üreteceksiniz. Biz orada insan gibi yaşayacağız ama siz burada kendi çevrenizi kirleterekten, gebererekten, hafta sonları çalışaraktan bunun kölesi olacaksınız. Onlar transhuman olurken, tam human olurken biz subhuman olarak, üreteceğiz. yani Çin gibi yani acaba Türkiye'deki filozoflar bu hani sanal alemde yani neydi o pardon sosyal medyada kimlikler üzerinde odaklanmak yerine acaba bu işin gerçek veya üretim süreçlerinde gerçek ekonomi tarafından üçüncü dünya herkesi olarak bize eee uzun vadedeki o köreleştirme tarafından bakarlar mı size? mı? Bakar bakarlar. Bakıyorlar. bakıyorlardı hani bakıyorlar, bakıyorlar, bakıyorlar. evet. var bakıyorlar, bakanlar. Bakıyorlar. bakanlar. Tabii bu kapitalizmdeki şey olur mu? O da iyi bir soru olur. Yani burada tezlere çalışılır. Kapitalizmin yayılma süreci ve kapitalizmin getirdiği eşitsizliğin benzerine transhuman veya transhumanistte posthuman dediğimiz durum. Üretildiği merkezler ve kullanıldığı merkezler ayrılığı üzerinden yeni bir toplumsal tabakalaşmaya yol açar mı falan gibi. Tabii ki sosyal teoriler. Onun için dedim yani etik üreten veya etik çalışan biri de buna bakmalı. Siyaset biliminde çalışan biri de buna bakmalı. Hatta ilahiyatta olan biri bile buna bakmalı. Çünkü artık özne 3.0'ın sonunda, özne 4.0'da e, dinin olmadığı, dinin dijitalize edildiği bir çağa doğru gidildiğini söyleyen pek çok teorisyen var. Yani çok boyutu var. Onun için hani Tanrı bile işte makine dediğimiz şey aslında Tanrı'nın insan kendi tanrısını yarattı. İnsan tanrısında. O zaman ona gerek kalmaz gibi. Yarın, yarın öbür gün bir uygulama çıkabilir yani. Hatip oğluna gerek kalmaz olsun. Tanrı'nın <gülüyor> yani işte sakız var genel Oruç olur mu? Olmaz çocuğum diyecek. Ondan ona doğru gidebiliriz ve gerek kalmayacak. Hani camiler sanal olacak. Falan. Yani bilemeyiz bunları ama şey dediğimiz hani ör filmi belki tam demek istediğiniz şeyde oturma oturmadığımı bilmiyorum. Ör filmi dışında da yani somut örnekleri falan haftaya kozan verecek. Eğer haftaya vaktim oldu da gelebilirse çok iyi olur ve çok iyi oturur diye düşünüyorum. Çünkü bu dört boyutlu pirin falan üretilen şey mesela madde değeri alması meta değeri alması veya olan şeyin eskisinin yerine geçmesi dört boyutlu pirin tırmer bir spor ayakkabım oldu. Sabah gidiyorum, ortasına basıyorum, kerkemle katlanıyor, bağcıklarını da atıyor. Şimdi buna Nike firması, diğer Nike ayakkabılarda davrandığı gibi mi davranacak? Buna nasıl bedel koyacak? Bunu kullanan insanı üreticiler arasında bir şey olacak mı? Çok fazla, özellikle Koza'nın da orada kendisi tanıtımını yapar, müthiş şeyler var. Yani somut örnekler var Erdem'in Erdem'e katkı olsun tabii hocam. şunu söyleyebilir miyim? Şimdi şey tartışması var ya, şimdi Erdem de dedi bizi köleleştirir mi, makineler köle yapar mı? Haraldin'in sanıyorum bir sözü var, çok da üzerinde vurgu yapılıyor bunun üzerinde. Yani bizi köle yapmazlar makineler, çünkü işlerine gerçekten yaramayız. Yani asıl <gülüyor> makinelerin derdi makineleri yapmak, yaratmak olacak yani biz zaten devreden çıkmış durumdayız. İşte onun düşünülmesi lazım. Yani köle köle böyle olmamazsa ne işlerine ne yarayacağız makinelerin? Eğer kapatma düğmeleri de artık işlevsel olamayacaksa ve kapatamayacaksak bunları... Yani böyle kurgular var. Dolayısıyla bizim köle olmamız değil. Onlar zaten başka tür tanrılar, tanrıçalar olma yolunda, başka yaratılar yolunda ilerleyecekler. Bu evet. köle meselesini ancak... Herhalde ben hocam iyi hatırlattınız ama ben adını hatırlayamadım. Bir sosyal tabaka da öngörüyor hatta. Bunu yani altın kalan bir insan kitlesi. Buna bir ad da veriyor. Geçimsizler. Yani süper insanları öngörüyor. Yani evet. Evet. Yani bunu ama bunu Şöyle, biyolojik olarak da, biyolojik olarak da üstün insanlar görüyor. Yani şu anda insanların arasında sosyoekonomik farklılıklar var. Hem ülkeler bazıda hem dünya bazında. Fakat bu yapı yağ geçtikten sonra artık biyolojik anlamda da benim beyefendinin söylediği gibi işte superhuman, subhuman bir durum söz konusu onların onun artık dönüşünün olmayacağını yani biraz distopik bir şekilde anlatıyor. Bir de bu şeyin dediğiniz gibi ikisinin arasında kalan ya da bunların bütün dışında kalan bir sosyal tabakanın ilerleyen çağlar, hmm. yani işsiz boş gezinin boş kalması diyeceğimiz bütün bunlara aklı falan ermeyen ve işe de yaramayan altın bir kitlenin de var olabileceğini yani kitabının dışında bir şeyinde de yine şey, son bir şey, röportajında da. Aynen. bence şey gibi antik gibi robotlar köle olacak yani robot, insan e, robotları yapan robotlar yapılacak. Yani insanın çalışmasına belki de hiç gerek kalmayabilir bu durum, yani, yani durumda. Ben bunu istiyor. Evet. E, yani <gülüyor> benim de bir <biliyorum. gülüyor> yerim. <Evet>, inşallah olur. <gülüyor> Doğru ve bir şey de, yani bu tartışma da var ve bu hani konuların içine girdikçe de görüyorsunuz. O yüzden 100 Rüzgar değişebilir ve özne üs özne bir sıfıra geri dönüş de olabilir. Yani özne üs sıfırdan dört dediğimiz kendi bilincinin bilincinde olan supra intellijen şeylerden robotlarda ve veya cyborg üzerinden özne bir sıfıra doğru bir alt düşüş mü diyeceğiz, yükseliş mü Bütün çarlı bir dönüş de olabileceği yönünde de teoriler. Yani, yani tartışma çok bile kalmıyor. Ha, evet. Yani e, çalışmaların şey. için de e, ayrı yapacak. <gülüyor> yani biraz da maksis açıdan bakalım diyor hanımefendi galiba. Hep Her e açıdan bak dedi, değil mi? Evet. Yani şimdi benim küçük bir katkı e, olacaktı. Ben e, beyefendiye de biraz ismini bilmiyorum beyefendinin ama o, ona da cevap e, olabilecek bir şekilde şunu söylemek istiyorum. Bakış açılısında bir e, hata yapıyoruz olabilir bu konuya hep kolu baca olan robotlar burada sanki konuşuluyor gibi. Aslında biz yapay zekanın içinde yaşamaya başladık bile. Yani internete girdiğiniz zaman Chrome devamlı sizi gözlüyor. Sizi yönlendiriyor reklamlarıyla veya içerikleri veya yol bulma sistemleri daha birçok yani şu anda aklıma gelmiyor ama bunlar hep yapay zeka yani kısmi de olsa bazıları çok gelişmiş ama çoğu şu anda kısmi e, yapay zekalar. Yani biz aslında bu dünyada yaşıyoruz. Yani bu, bu Sadece konuşurken gözümüzde şey canlanıyor. Hani kolu bacağı olmuş. E, o bir teforat artık. Her filminde şöyle bir ayrıntı var. Orada e, robot bir yazılım. Robot değil yani. Yapay zeka. E, ve pilotun bir iletişim kuruyor. E, şey, yapay zeka da bunun farkında. Ona aşık olan adam da bunun farkında. Bunu şuna benzetebiliriz belki. Diyelim ki eşiniz e, hapise girdi, ömür boyu hapis yatacak. Telefon da yasak, Ay, yüz yüze görüşme de yasak. Sadece telefonla görüşüyorsunuz. Eğer karşınızdaki yapay zeka olsaydı, e, çok gelişmiş, sesini taklit etseydi, nereden bilecektiniz? Hiç görüşemeyecektiniz hayat boyu. O aşkınız ona sürebilirdi veya e, yeni birisine bu şekilde aşık olabilirsiniz. Bilmiyorum ya, sanal ilişki yaşayanlar var mı aranızda ama e, bu tarz şeylerde e, çok ben örnekler gördüm çevremde. Hiç insanlar insanlarla, internet üstünden, ya, platonikik olarak bir takım duyguları hisseden insanlar var. Size yani şöyle, tabii yapay zeka, zeki hocamı herhalde, değil hocam? Sizin haftada olacak. Ha, her filmiyle ilgili, Jemili diye, e, Jemili diye, yani soyadı Rus gibi iki evlolar, Jemili diye bir e, Japon profesör, felsefe profesörü hanımın, bir şeyi var, tezi var. E, o mesela bakılabilir, çok ilgilendiyseniz öğretmeni. Onda senaryoda olan her olaya ve bilgisayarın söylediği her repliğe dair açılım yapmış. Yani oturmuş, onun üstüne yapmış. Bakın olay burada zaten. Yani felsefe tezinde bu boyuta doğru diyor Artık bu sergibi Ten'in film fenomenolojisini yazmak yerine Hör filmindeki bilgisayarın ontolojik durumunu yazan, onu oldukça önemsemişiz ki onun içerisindeki reddikleri bile almış ki oturmuş, kadın buna yönelik bir tez yazmış, tez öğrencisi çalıştırmış. Oradan bir proje çıkmış, ortasında literatür oluşmuş. Yani dönüşüm orada başlıyor işte. Buna tabii şeyle de Marxizm, ne de açıklarız tüketim, odağında da açıklarız vesaire ama onun dışında bilim dünyasına da giren böyle bir kolu var. Yani bizler buna kayıtsız kalamayacağız ve karşısında biraz eriyeceğiz ve hala eski kapaklık kalacağız eski sürüm. Ya da bunlara yönelik işte ilgimizi, görgümüzü arttırıp Aristoteles'in etiğini mi okuyorsun? Aynı etiği geldiği <gülüyor> sonra burada Japonya'da işte robotuyla evlenen adam var. Hani Ör filminde gerçekleşmedi ama real dünyada var ve talep eden insanlar var. Bunun durumunda uygulamayı düşünmemiz lazım. gitti daha dinlilik, daha bir trans filozofi diye bir şeye doğru evrilen bir durum var. Başka sorusu olan var mı? Madde siz Andre Wars G or Z. Hayırlıdır. Buyurun. Sonu için de şekildi. Şimdi kaygılarını anlattın. Yani geçmiş toplantılarda da tartışmıştık işte, teknoloji bilimden daha çok teknoloji tabi ve teknolojinin yaşamımıza gitmesi, işte kaba anlar basitleştirilse körleştirmesi, gitmesi, yönetmesi kaygılardan bahsedildi ve bir de çok kısa değişim var ki kısa sorularda ve bu değişimi kavramakta zorlanıyoruz algı anlamda ve çoğunlukla distop, distopik şeyler konuşuluyor ee, şimdi bilimin daha da şöyle ee, teknolojinin mülkiyeti meselesi tartışılmadan aslında sorunlar bence mümkün değil yani belli referans noktaları olması eğer referans noktaları olmazsa noktaları olmazsa yani bir kavrayış anlamda söylüyorum, bir pusul anlamda söylüyorum ee, olmazsa şudur tür sıkıntılar yaşadık. Acaba biz kölem mi olacağız? Ya da işte e, bizi yönetecek, ürettiğimiz şey yani kendi ürettiğimiz şey ya bize yabancılık şey ve bir süre sonra bizi yönetmeye de başlayalım. Bu tip kaygılar bu o bir şey söylüyorum. Şimdi referans noktası şu bir kere teknolojiyi durduramayız. Yani bu mümkün değil. Ee, yani Bilim ve teknolojiyi ikisini bir arada kullanarak söylüyorum. İkisi aynı şey değil ama Durduramayız. Peki teknoloji durmuyor. Ama teknoloji bize hükmediyor ve yönetiyor. Yönetecek ve bu bizi korkutuyor. Şimdi bunun felsefesini tartışmaya çalışıyoruz bir tarafa. Peki niye şunu taşımıyoruz? Ee, Teknolojinin mülkiyet. Yani teknoloji kimin kontrolünde? Eğer teknoloji birilerinin mülkiyetinde olmazsa bu teknoloji bizi korkutmaz. Yani şöyle de söylenebilir. Ee, bir de mikro anlamda uzmanlaşmadan bahsettiniz. Şu adamlarla, bahsettiniz. Bu şu an ama Herkes birbirine ihtiyaç duyuyor. Yani üretim toplumsal. Eskisinden daha fazla toplumsal. Şimdi fakat üretim toplumsallığıyla, yani birimize muhtarız. Üretim toplumsallığıyla, e, mülkiyetin özelliği arasında çok derin bir çelişki var. Yani her şeyi beraber üretiyoruz ama birilerinden mülkiyet birikiyor. Bu çelişki giderek derneşiyor ve e, gerçekten büyük bir atlamaya doğru gidiyor. Ve ben bu anlamıyla, mesela bununla bağlantılı olarak, olarak teknolojinin mülkiyeti meselesini çözersek bu sorundan çözüleceğini düşünüyorum. Yani felsefe de mesela ben bu toplantıları e, teknoloji ve felsefe tartışmalarını izliyorum. Mesela felsefeciler e, ya da hocalar burada e, teknolojiyle mülkiyet arası ilişki üzerinde konuşmaktadır. Eğer teknolojinin mülkiyetini siz toplumsallaştırırsanız bu tür sorunlar ortadan kalmayacaktır. Bütünle değil ikinci mesele var. Tek başına bu yetmiyordu da kalkma anlamında. Bilim ve felsefe arasındaki makas, açılan makasdan bahsediyorum. Bu makas kapatılırsa bu tür sorunlar, bu tür kaygılar yani dystopik kaygılar ortaya kalacak ve ütopyaya doğru yani gerçekten özlediğimiz hayatı kurmak anlamında ütopyaları tartışmak daha mümkün olacak. Şimdi tabii ee, yani bilimin biraz farklılıklar olmak gibi teknolojiyi, şimdi ikisini indirgeyle söylüyorum. Başka bir şey ters tut, başka girmemek için ahlaki kaygıları yoktur. Yani bazı şeyler, bilim ve teknoloji sonuçları ortaya çıkıyor ve bunun ortaya çıkarken tam ahlaki kaygılar bitmiyor. Yani işte siz atom parçalıyorsunuz, bunun bir ahlaki kaygısı yok. Bilim insanının çalışmasını yaparken atom bombası, yani insanların öldürmesi bir sonucu olur mu? Kaygısıyla bir tarafıyla hareket etmiyor. De var tabii etmeyenler için söylüyorum. ben yani bilim kendi yoldan yürüyor bir taraf. Bir taraf ve sermaye kontrolünde yürüyor tabii ki. Kendi kontrolüyle, yani bilimin kendi hissetifiyle, kendi açtığı yolu üzerinden yürüyenler için söylüyorum. Ahlaki kaybı üütmüyor. Ahlaki kaybı dediğimiz şey esas olarak bir ülke sorunu çözerek, iki, felsefiyle, yani sonuç, bunun ahlaki sonuçları dediğimiz şey çözülmesi kar sorunu ortadan kaldırdığınız zaman ortadan kaldırdığınız zaman Esas olarak bilimin e, alati kaybı gitme sorun da oradan kalkacaktır. Dolayısıyla bilim ve felsefe arasındaki açıda o, o ölçüde kapanacaktır. Çünkü buradaki sorun, esas olarak kar oranlarını arttırmak. Yani teknolojiyi ya, geliştirmesine ya. dahil olmak üzere. Şimdi, bu anlamıyla hı hı. E, filozoflar, e, di, teknoloji ve e, sorun bu anlamda olsun, katkılarla birlikte. Teknoloji mülkiye, ve mülkiye bilim ve felsefe arasındaki ilişkiyi konusunda nedenler olsun. Teşekkür ederim. Şimdi şey tabii e, yani her birimiz konuşmacıların farklı alanları farklı <gülüyor> olduğu için şimdi ben mesela teknolojik mülkiyet kimin olacak diye hiç düşünmedim. Hani bundan daha bana gelen işte gerçeklik sorunu, ontolojik kayma, yok etik sorunlar falan geldi. Tabi haklısınız bu var. Şey de beni şaşırttı. E, yazısı mesela başlarken hiç öyle beklemiyordum yeni insan ya da insan sonrasını siyasal bir özgürlükle bağdaşabileceği ya da 68 olaylarına kadar geri tutup bağlayabileceğini görmemiştim. Bunun için her bir düşünürde, her bir düşüncede yeni bir kapı açılıyor. Onun için hani teknolojik mülkiyet ne olacak ben üzerine düşünmedim ama belki son haftaya doğrulan bu Talip Hoca'nın belki sunumunda değinilebilir. Yani her birimiz farklı farklı yönünden girmeye çalışıyoruz. Onun için mülkiyetin ötesinde ve öncesinde tabii ki öyle ya da böyle teknolojinin mülkiyetinin belli şekillerde bizlere ait olması da var. Yani ben de o mülkiyeti bir yerinden tutuyorum ve ona pay veriyorum ve pay alıyorum. Yani karşılıklı o dediğimiz dayanışma ve toplumsal üretim işbirliği varmış gibi gözüküyor. Bu durumda etik yükümlülük de oluyor o zaman şuna dönüşüyor, yani ben sana Facebook açıyorum, Facebook platformunu sağlıyorum, Facebook'ta üzerinde yaptığın eylemlerden de sen sorumlusun. Çünkü senin yaptığın eylemler kadar o değerlenecek. Hani bu anlamda mülkiyetin evet belki milyon dolarlar açısından maddi olarak belli illerde toplanması söz konusu ama diğer tarafta etik sorumluluğunu Yapan kadar kullanıcıya da yüklenmesi söz konusu. Hatta öyle durumlar var ki kullanıcı farkında olmadan yaptım diyor ama aslında artık yasa önünde ya da etik olarak ondan sorumlu oluyor. Onun için bunun mülkiyet yerine acaba etik olarak düşünmesi ya da buradaki davranıştaki sorumluluğun kime ait olduğunu yani düşünmesi daha etkili olabilir mi bilemiyorum bunu düşünürüm. E, bilim ve felsefe arasındaki makasın kapanması dediğiniz şeye de çok katılıyorum ve bizde de olabildiğince bunun yapılması lazım. Mesela Türkiye'de düşünün, İlkent Üniversitesi, ODTÜ'nün Cognitive Science bölümü biraz, biraz boğaz belki, ama onun dışında hani bilim ve felsefe arasındaki bu makası çok bir araya getiren, adeta bu yurt dışı örneklerinde olduğu gibi bir mesela kognitif laboratuvarı olan bir felsefe bölümü falan yok. Bizde de onun yerine daha, hani felsefenin hakikat boyutunu araştıran yapılanmalar oldu. Halbuki böyle şeylere ihtiyacımız var. İşte Finlandiya'da Uvas Üniversitesi'ne gittim. Aynı anda 25 deneyin yapılabildiği felsefe laboratuvarında var. Hani de, biz o anlamda bir anlamda onu yapmak da durumundayız. Yani bu yani makası biraz evet kapatmak zorundayız. Bu makası açık kalkınca biz romantik duygularımızda Hakikat arayışlarımızla boluk bir sene bakacağız. Sizin de seyretin. Benim benimler nasıl dedim? Her biri de yani sistem böyle bir şeyi bir başka bir yerinden bir başka soru çıkartıyor. Böylece yani tek tek bir özne, tek bir nesne olmadığı için dikkati çekmek istediğim de doğruydu. Yani bize nasıl anlıyorsun? Bir şeyi nasıl bilirsin? Özne ile nesne arasında kurulan bir bağdır. Şimdi böyle değil öznelerle, nesneler arasında kurulan, bağlarla kurulan bağlardan bahsediyoruz. Onun için bu klasik tanımda olduğu gibi şey yapamayız. Yani evet, mülkiyet ilişkisini değiştiren belki bir Marxist yorum buna çok katkı sağlayabilir ama yetmez. İşte bir başka yerden başka bir görüş almak lazım, estetikten bir şey, yetikten bir şey. Onun için küçük, küçük merkezler bunu Avrupa'da yapmak istiyorlar. Kitaplara giderseniz, kaynaklara giderseniz göreceksiniz siyaseten bakan teknolojiden de alıyor. Teknolojiden de örneğini alan felsefe tarihinden Nevinas'a da götürüyor işi. Yani bu anlamda çok disiplinli bir yaklaşıma ihtiyacımız var. Çok teşekkür ediyorum.